أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Sadaqa Allahu Alazim. Ve قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem: Errahimun yerhamuhunur Rahman. Erhamu ehlel ard yerhamkum man fis sama. Sadaqa Rasulullah. Muhterem Müslümanlar, Okuduğum ayeti kereime de yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Okuduğum hadis-i şerifte ise rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Aziz müminler yüce Allah Varlıkların en kıymetlisi olan insan oğlunu dünya hayatında yalnız bırakmamış, ona aile olmayı lütfetmiştir. Aile, insan oğlunun ruhuna huzur, sükunet ve şifa veren bir nimettir. Yüce Rabbimiz'in rahmetiyle korunan, sevgi, şefkat, ve merhametle güzelleşen bir kurumdur. Kadının erkeğe, erkeğin kadına. Hasılı bütün aile fertlerinin birbirine emanet edildiği sıcak bir yuvadır. Aile, toplumun çekirdeği ve özüdür. Bunun içindir ki aile kurmak aynı zamanda bir toplum inşa etmektir kıymetli müminler aile kurmak kadar aile olmak da önemlidir aile olmak aynı duygu ve düşünce dünyasında buluşmaktır Allah'ın rızası doğrultusunda bir ömrü paylaşmaktır sadece bu dünyada değil ahirette de bir arada olacağı bilinciyle yaşamaktır. Aile olmak, aileyi ayakta tutan değerlere sımsıkı sarılmaktır. Aileyi ayakta tutan değerlerin başında ise merhamet gelmektedir. Rabbimizin Rahman isminin tecellisi olan merhamet, yaratılanı yaratandan dolayı sevmektir. Merhamet, hiçbir canı incitmemek ve hiç kimseden incinmemektir. Merhamet, paylaşmaktır, affetmektir ve hoş görmektir. Merhamet, yufka yürekli olmak, sevgi diliyle konuşmaktır. Değerli müminler, Günümüzde yüreklerimizi ve vicdanlarımızı merhametle eğitmeye Ne kadar da muhtacız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Şu tavsiyesine kulak vermeye Her zamankinden daha çok ihtiyacımız var Sizin en hayırlınız Ailesine karşı en hayırlı olandır İçinizde Ailesine karşı en hayırlı olan da benim O halde Allah'ın emri Peygamberimizin sünneti üzere kurduğumuz yuvalarımızı Huzurla buluşturmak Aile olmak ve aile kalmak için gayret gösterelim Sevgiyle mayalanan aile ocağımızda Gönül dilini, nezaketi ve adaleti hakim kılalım Ailemizin her bir ferdinin Özellikle çocuklarımızın ve yaşlılarımızın Merhamet pınarından Kana kana içmesine vesile olalım Hanemiz Merhamet rehberimiz Allah Resulünün Aile saadetinden izler taşısın Hep birlikte aileden başlayıp Topluma yayılan merhamet medeniyetini yeniden inşa edelim.